Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Merhabalar, Açık Radyo'da tekrar birlikteyiz. Oyun içinde, oyunda bu hafta ilginç bir oyun yine konu alacağız. Ee, Türklerin eski oyunu olarak duymaya başladığımız, yeni yeni öğrenmeye başladığımız Mangala konumuz. Ee, mangala nasıl ortaya çıktı? Yani... Çok eski bir oyun, çok uzun zaman önce ortaya çıktı ama bizim mangalayı duymaya başlamamız, tanışmaya başlamamız... E, ...özellikle Serkan Aziz Denizli ve e, Serdar Bey'le birlikte mümkün oldu sanırım. E, Serkan Bey e, bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Bugün e, Aziz Bey demem daha doğru sanırım, öyle tercih ediyorsunuz. Aziz Bey'le mangalayı konuşacağız, işte nasıl ilgi duydular, mangala nasıl bir oyun... Türklerin eski oyunu olarak biliyoruz. Türklerin tarihinde, kültüründe nasıl bir yeri var? Ee, Aziz Bey, mangalı önce kısaca bize özetleyebilir misiniz? Hep mangala derken e, soru işaret kalmasın. En kısa tanımını, özetini nasıl yapabilirsiniz? Ee, şöyle, e, bizim bu, bu oyunla tanışmamız... E, ...biz üç kişilik bir ekip olarak... Hı hı. E, ...Türk Hasi ve Kahvenler üzerine bir çalışma yapıyorduk. Hı hı. E, Türk-Alevis kahven üzerine e, yapmış olduğumuz çalışma neticesinde, özellikle e, Harvard Üniversitesi tarih profesörlerinden Cemal Kafadar, e, Türkiye'de e, İstanbul'da ilk kahveler açılmasa idi, e, Fransız e, ihtilalinin, hatta Amerikan e, Bağımsızlık bildirgesini bile yüzyıla yakın bir zaman içinde gecikmeye uğrayabileceğinden bahsetti. Bu bizim çok ilgimizi çekti. Çünkü e, 1554 senesinde tüm dünyada kafehaus kültürünün temelleri atılmış. İstanbul'da. Evet. Hı hı. E, günümüz Avrupa'sındaki e, kahvehane izlerini 1650'den itibaren görüyoruz. Yani hı hı. Arada 96 yıllık bir fark var. Bu 96 yıllık farkın içinde de e, günümüze ulaşan sadece iki tane görsel kaynak var. Bunlardan bir tanesi 1582 yılında ki bizim sosyal hayatımızı en detaylı anlatan görsel kaynaklardan bir tanesi Sürname-i Hümayun. İkincisi de 16. yüzyılda İranlı bir ressam tarafından resmedilen yine İstanbul'da hı hı. bunun resmi yapılan bir kahvane minyatürü. Bu ikisinde de mangal oynayanlar var. Elimizde dedi. iki resim var o dönemden ve ikisinden de mangalı oynanıyor. Evet ikisinden de mangalı var. Hı hı. Bu bizim ilgimizi çekti. Tabii 12 delikli bir... E... Gördüğünüzde anladınız mı o dönem? Hayır, hayır o... anladık zaten merak ettik. 12 ne? delikli bir e, materyal var. Allah Allah bu neyin nesi diye hı hı. E, araştırmaya başladık. Tabii e, kahvehane ve kahve üzerine yazılmış pek çok kaynağı araştırdık. 5000'e yakın kaynakta aradık bununla ilgili. Ve sadece tabi mutlaka belki daha fazla da vardır ama 20 kaynakta mangalın izlerine rastladık. Hı hı. E, bunları derledik, toparladık ve oyunun bizde oynandığı kuralları ile e, yeniden günümüze taşıdık. O halde bu oyun farklı versiyonları da var, farklı coğrafyalarda oynanan. Evet var çünkü çok çok eski bir oyun. Hı hı. E, hatta e, günümüzde 4000 yıl geriye e, gittiğimizde e, elimize ulaşan... Bazı e, şeyler var. E, oyun taşları var. Mangala kayaları var. Evet. Peki tam olarak nerede ortaya çıktı? Tespit edilebilirmiş mi? Bunun Şöyle, bir öyküsü var mı? E, bununla ilgili iki görüş var. Efsane genelde söz konusu oluyor böyle durumlarda. E, bununla ilgili iki Hı -hı. E, görüş var. Bir tanesi Afrika kökenli olduğu yönünde. E, biri de e, Orta Asya'daki Türkler tarafından Hı -hı. E, oynandığı yönünde. E, bu görüşü ilk ortaya atan Kenyalı bir e, bilim insanı Philip Tansent. Ondan alıntı yaparak 1970 bunu özellikle e, çok büyük harflerle belirtmek istiyorum. 1974 yılında Profesör Metin Ant e, oyun ve Bügü kitabını yazıyor. Oyun ve Bügü kitabında diyor ki mangala afrika kökenli bir oyundur. Hı hı. Philip Tansent'ten alıntı yaparak. Fakat 1979 yılında Hindistan'da oyun antropolojisi konusunda ki bir konferansta Philip Tansent Türkiye'deki örneklerini görünce mangala'nın diyor ki o bir dakika. Ben diyor bunları bilmiyordum. Bu oyun Orta Asya kökenli olabilir. Sonuçta ikisi de olabilir hı hı. çünkü e, her ne kadar benzerlik gösterse de e, kuyulardaki delik sayısı, taş sayısı ve kurallar farklı. Yani Afrika'daki e, oyunun kuralları ile Orta Asya'daki ya da bizim Anadolu'da oynanan kurallar farklı. Evet. En temel e, ayırıcı noktası bu. Bunlar çok uzak coğrafyalar aslında tabi hani uzun bir tarif perspektifinde bakınca belki bu mesafeler çok önemli değil ama çok eski zamanlarda Afrika'da da oynanıyor Orta Asya'da da oynanıyor. ...çok eski ve yaygın bir oyun bu anlamda... ...peki mesela... E, hani ...kurallar farklı demişken ona da geçelim... ...oyunun belki tüm detaylarını burada aktaramayız ama... ...nasıl oynanıyor bu oyun yaklaşık olarak? Ee, bizim tespit ettiğimiz ortak... E, ...en temel Formlar. özelliği... E, ...şey... Ilk ...oyun saatin tersi yönünde akıyor... Hı hı. ...yani sağa doğru... E, Şöyle e, kısaca izah edeyim. Bizdeki kuralları anlatayım. Hı hı, olur bizimkinin üzerinden e, gidelim. Bizdekinde 12 kuyu var. E, iki tane de e, hazine diye adlandırdığımız bölüm var. Hı hı. Bu 12 kuyunun 6'sı e, bir oyuncuya ait. Diğer 6'sı bir oyuncuya ait. Oyunda senin benim taşım yok. Senin bölgem benim bölgem diye adlandırdığımız bu 6 kuyu var. E, 48 taş ile oynanıyor. E, her oyuncu... ...kendi bölgesindeki altı kuyuya dörder taş dağıtıyor. Ve e, oyuna kurayla başlanıyor. E, kurayla başlandıktan sonra sırası gelen oyuncu istediği kuyudan tüm taşları alıyor. Bir taşı mutlaka kendi kuyusunda bırakıyor. İşte bu bizde baba ocağını temsil ediyormuş. Bizde baba ocağı terk edilmez mutlaka bir tane çocuk. O hazin yok taşları boşalttığımız kuyuya bir taşı geri bırakıyoruz. Evet doğru. En büyük olan mı oluyor bu hangisi oluyor? Yani çocuklardan biri mutlaka ailede kalır gibi ha, evet, bir şey var. Evet sonra. öyle tabii geçmişte Hı -hı. E, genelde mutlaka bir, bir tanesi kalır anne ve babaya özellikle e, şey yap, e, bakar. Hatta bunu e, baba ocağı işte aynı zamanda vatanı da sembolize ediyor. Hani evet. bizde vatan toprağı terk edilmez kültürde de var. Tabi bunu oyun antropologları e, söylüyorlar. Bunun bize ait folklorik bir takım özellikleri olduğunu anlatıyorlar. Biz de onlardan alıntı yapıyoruz. Bu, bu, bunların hiçbiri bize ait... Bizim uydurduğumuz şeyler değil, hı hı. Bizim, e, yorumlarımız tamam. değil. bizim yorumlarımız değil bizim, Uzmanların çıkardığı evet, sonuçlar Bizim faydalandığımız tüm kaynakların sayfa numaralarına varıncaya kadar hı hı. Hepsi e, www.mangala.com.tr web sitesinde taça kısmında mevcut Bu Kaynaklarıyla birlikte ulaşabilirler evet. Bu kurallar kısmına devam edecek olursak oyunun sonuca vardırmak kazanmak için ne yapmak gerekiyor? Ya da o oyunun devam aşamasında nelerle karşılaşıyoruz? Ee, oyunun dört ana temel kuralı var. Bunlardan bir tanesi e... oyunda taşları teker teker dağıtırken elinizdeki son taş eğer hazinenize denk gelirse bir defa da oynamakına sahipsiniz. Bu birinci ana temel kuralı. Yine taşları tek tek dağıtırken e, rakibinizin bölgesindeki altı kuyuda elinizdeki son taş eğer rakibin bölgesindeki bir kuyudaki taş sayısını çift yapar ise... ...yani 2, 4, 6, 8 gibi çift sayı yapar ise... ...bir defa da oynamak hakkına sahip oluyorsunuz. Hı hı. Ee, üçüncü ana temel kuralı... E, ...taşları dağıtırken... ...elinizdeki son taş, hep son taş kaderi belirliyor bu arada. Hı hı. Elinizdeki son taş... ...denk geldiği boş eğer bir kuyunuza denk gelirse... ...onun da karşısında rakibinize ait taş ise ...onları da alıyorsunuz. Ve e, oyunun dördüncü ana temel kuralı da... ...kendi bölgesindeki taşları ilk bitiren... ...rakibinin bölgesindeki tüm taşları da alıyor. E, dolayısıyla... Oyunun dinamiği hiç düşmüyor. Sürekli hızlı bir şekilde akıyor. Ee, bir hem... oyun ne kadar sürüyor mesela süre olarak? 10 ee, dakika içinde bir seti Hızlı bitiyor. bir şekilde oynuyorsunuz. Evet, evet. Bir, 10 dakika içinde bitiyor. Birkaç oyun, yani bir irisiyle zaman tek bir oyun değil... ...birkaç oyun üzerinden belki değerlendiriyor. Ee, mesela tarihsel kaynaklarda bu set konusu yoktu. Onu biz ekledik. 5 set olarak e, hı hı. planladık. Çünkü onunla ilgili bir veri yoktu. Fakat e, 1610 yılında... E, ...İstanbul'u ziyaret eden yabancı seyahatler ...özellikle George Saini demiş ki... ...bu oyunu Türkler saatlerce oynuyorlar. Evet. Hiç konuşmuyorlar. E, hiç kavga etmiyorlar. Kumara amaçlı oynamıyorlar diye yazmış. Evet o zamanki kahvehane ve... ...kültürün e, bir... Ö, ...standart öğelerinden biriydi herhalde. En azından belli bölgelerde. Ama sanırım Anadolu'nun çok farklı yerlerinde de... ...hani bugün dahi bu oyunun... ...türevleriyle karşılaşılıyor. Doğru mu? Evet doğru. Ee... Özellikle biz e, bu oyun sadece e, tahtadan ya da kayadan değil yani toprağa kuyu kazarak oynamak mümkün. Hı hı. Buzlukla bildiğiniz buzdolabının buzluklarıyla oynamak mümkün. Çay tabaklarını koyup oynayabilirsiniz. Yumurta folluğu sizin hayal oyn oynayabilirsiniz. Evet. evet. Ee, farklı farklı kombinasyonları var. Bizim e, Anadolu'da bu oyun e, kale, altı ev, menil taş, evcik, mereköçtü gibi isimlerle daha mesela fotuk isimlerle e, oynanmış. Hala da bazı e, köylerde oynanıyor. Biz bunları tabi hepsini derledik. En e, geriye bu... gidebildiğimiz kuralları ile günümüze taşıdık. En temel formlarını. Evet. Hı -hı. Doğru. Peki e, bu eski Türk kültürünün bir ürünü olması olası. Yani oradan çıkmadıysa bile Orta Asya'da oynandığı için e, işte Türklerin hayata bakış açısıyla kültürüyle arada bir takım analojiler kurmak mümkün. Bununla ilgili ne diyebilirsin ee, bazı ilginç şeyler var bu o, oyun taşların terendirme ile ilgili mesela Hı -hı. takım. Hani... Ee, mesela dünyanın farklı yerlerinde oynanan Hı -hı. mankal oyunları genel başlığı altındaki oyunlarda e, taşlar genelde tohum adını alıyor. Afrika'da. Evet özellikle. fakat bizdeki taşlar asker olarak adlandırılıyor. Asker ee, millet olduğumuz için. <gülüyor> evet, bu da oyunun bir çiftçilik oyunu değil, savaş oyunu olduğunu gösteriyor. En azından Türklerin bakış açısı bu yönde diye belki bir sonuç çıkarabiliriz. Ee, olabilir çünkü e, özellikle Orta Asya'daki e, bu oyunun ismi Dokuz Kumalak. Kazakistan'daki adı Kırgızistan'daki adı Dokuz Korgol. E, Kumalak koyun ve keçi tezeyine deniliyor. Hı hı. Ve tarihçiler özellikle bu konuda e, Türkiye'de en çok e, çalışan önce merhum Profesör Doktor Metin Ant şu anda da ee, Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümü hocalarından doçent doktor Abdülbağab Kara. Ee, onun e, dediğine göre Orta Asya'daki e, çobanlar, özellikle Türk çobanlar bu oyunu oynuyorlar. Tabii çobanlar barış zamanında e, çobanlık yapıyor ama savaş zamanında kılıç kuşanıp e, savaşa gidiyorlar. Onların geliştiği bir oyun koyun zaten dediğim gibi koyun ve keçit deniliyor. Şey kumalakta. Evet e... ...şu an hala bildiğim kadarıyla eski Türk... ...Orta Asya'daki Türk toplumlarına... Hani ...biraz önce bahsettin Kırgızistan, Kazakistan gibi... Hı hı. ...ve oldukça da geniş bir... ...coğrafya işte Afrika... ...Orta Asya, Uzak Doğu'ya kadar gidiyor... ...hatta bilmiyorum Avrupa'da... ...karşılaşılıyor mu? Karşılaşılıyor... E, ...hatta İngiltere'de bir okulda ders olarak... ...okutulduğunu yazmış Metin Hat... E, ...şu anda... E, ...bizim de çabalarımız... ...sonucunda... E, Çek Cumhuriyeti'nin Prak kentinde 47 ülkeden 5 bin üzerinde kişinin katılmıyla e, Ağustos ayında Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası yapıldı. 20.si hmm. yapıldı. E, ve bunda 16 branş var zeka oyunlarında. Hatta, hatta Go var, Satranç var. Bunun 16 branştan bir tanesi Türk Mangalası. Evet. Şu anda ve yani... ve, ve şu anda bizim ülkemizi temsil eden hiç kimse yok. Çünkü yeni yeni yayılmaya başlandı. Tabi bu konuda e, en e, çok emeği Bizim dışımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ bu konuda ciddi emek sarf etti ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı e, işi sadece gençlik olan Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Türkiye'de birincisini düzenledi e, Mangala Turnuvası'nın e, 18 Temmuz tarihinde. Türkiye'de ilk üç belli oldu. Birinci Kayseri, ikinci Aydın, üçüncü de Afyonkarahisar'dan arkadaşlarımız. Bunlar Artık belli oldu. Artık Türkiye'nin de mangala şampiyonları var. Evet. İnşallah evet. onlar da dünya şampiyonlarını da bizi temsil edecekler. Evet. Şimdi bu oyunun çok eski zamanlardan beri çok geniş bir coğrafya yayılması nedeninden biri ekipman olarak ve oyun oynanışı olarak oldukça kolay elde edilebilir ve oynanabilir oyun olması sanırım. Hı hı. Çünkü işte hani biraz ekipmanlardan bahsedecek olursak. Altışar delikli. İki oyuncu delik demiyorsunuz sanırım tabii. Kuyu diyoruz ama evet. aslında onlara da ota deniliyormuş e, Orta Asya'da. Evet. Yani bunu herhangi bir e, yerde kumsalda kumu e, kumda oluşturarak bir O da şekilde. iyi bir fikir. Ya da ben önce söylememiştim o da iyi. Kum ve deniz taşları da iyi bir fikir. Evet. Ya da belki toprağı kazanarak etraftan bulunan taşlarla Oynamak mümkün. Yani özel olarak ekipman almanıza bile gerek yok. Belki bu çok eski zamanlarda tabii nasıl... alırsanız tercih sebebi. Evet. <gülüyor> Çünkü bu, bu oyunun yaygınlaşması için ee, bu kazançta bir şekilde tekrar... Tabii, tabii. Orası mutlak. Gelince. Ben bunu hani milattan önce bir bin senesinde nasıl bu oyun yaygınlaşmış İşte bu evet. kolaylığından dolayı artık milattan sonra 2000 yılında bunun setine sahip olmak herhalde daha oyundan anlayan keyfi yükseltir. Bu arada hazırladığınız set de oldukça... İlginç tabi buradan onu dinleyicilere gösterme şansımız yok ama üzerinde kullandığınız belki internetten e, önce görme fırsatı olur dinleyicilerimizin üzerinde kullandığınız motif o 16. yüzyılda çeki 16. yüzyıldan bize kalan o sadece iki görselden e, birinden aldınız ve orada mangal oynayan e, bizim hani, iki kahramanımız var. Evet onlar setinizde kullan ayrıca setteki Yine motif de çok eski bir motif sanırım. Evet, bu 1582'deki bizim sosyal hayatımızı anlatan e, en kapsamlı görsel kaynaklardan biri olan Sünneme Hümayu'nun cilt kapağında bulunan motiflerdir. Evet onu mangalaya taşıdığınız olduğu gibi. Evet. Biraz e, Türkiye'deki gelişmelerden bahsetmek istiyorum ama kısa bir ara verelim bir şarkı dinleyelim. Brooke Benton'dan Rain Night in Georgia'ya. To find a warm place To spend the night Heavy rains to falling Seems I hear your voice calling It's alright A rainy night in Georgia Rainy night in Georgia Lord, I believe it's raining all over the world I feel like it's raining all over the world Neon signs are flashing Taxi cabs and buses passing through the night The morning of a dream Seems to play A sad refrain To the night It's a rainy night In Georgia Such a rainy Night in Georgia And Lord I believe running all over the world How many times I've wondered It still comes out the same No matter how you look at it or think of it Well it's life and we just got to wait again Sometimes But late at night When it's hard to rest I hold your picture to my chest Then I feel fine I feel fine But it's a rain Tekrar merhaba. Oyun içinde, oyunda e, devam ediyoruz. Konumuz Mangala. Konuğumuz e, Serkan Aziz Denizli'ydi. Aziz Bey, Mangala'nın kökeni, ortaya çıkışı, e, eski Türkler'deki oynanışından bahsedik ama bir şeyin tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Mangala ne demek? Mangala deyince kelimenin tarihine gidersek ne anlamalıyız? E, Bununla ilgili farklı tarih hocalarının görüşleri var. Bunlardan bir tanesi Mangalay. Bu da kökeni Türkçe olan ve alın ile binici ve süvari anlamına gelen bir kelime. İkincisi Mangla'dan geldiği yönünde. Mangla da yürümek anlamına geliyor yine Türkçe'de. Burada da taşları hareket ettirmek ve bir hı hı. götürmek anlamına belki olabilir. Sonra e, en küçük askeri birlik Manga'dan geldiği yönde ki bu bu da mantıklı geliyor. Ya hala çünkü, da bir kelime. E, zaten asker oyunu diyoruz. E, bir diğer görüş Arapça kökenli e, mankala hareket ettirmek kökünden ...diye söyleyen hı. hocalarımız var. Hı hı. Ve bir de minkale ...kökünden ki e, geçmişte Min Kale adıyla da... oynanmış Bu da Türkçe'de... ...Bin Kale deniliyor. Böyle... ...farklı e, altı... ...anlamına ulaşabildik. Biz. Evet. Bu tip eski oyunların hani... E, ...ben de Go oynadığım için biliyorum. O da... ...Milattan önce 2000 yıllara kadar gidiyor. da böyle bir geçmişi var sanırım. Tam olarak nasıl çıktığı, kelimenin... ...ne anlama geldiği, ilk 2000'li... ...hep spekülasyonu açık bir alan olarak... ...kalıyor. Evet. Bu da çok farklı hikayelerin, efsanelerin ortaya çıkması vesile oluyor. Ee, bun, bunun haricinde tekrar şeye dönelim. Ee, mangala'ya nasıl ilgi duyduğunuzu anlattın. Daha sonra Mangala'yı e, Türklerin çok eski oyunu Türkleri tekrar anlatmaya başladınız. Neler yaptınız? Nelerle karşılaştınız? Öncelikle e, biz e, üç kişilik bir ekip olarak tabii sadece bu oyunu anlatmamız yeterli değil. İlk önce İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü'nde Türk dünyasının en eski zeka oyunu. E, mangala paneli düzenlendi. Hı -hı. Bu panele e, pek çok e, üniversite öğretim görevlisi katıldı. Onların katılımıyla e, bu mangala ait bilgiler paylaşıldı. Sonra e, bu oyunu önce okullarda oynanması için farklı farklı işte e, okullara gidip anlattık öğrencilere. E, tabii günümüzde özellikle internetin e, çok fazla... E, Cazibesi olduğundan internetin ulaşamadığı yerlere e, gitmeyi biz ilk önce uygun gördük. Oyunun e, bir daha unutulmaması için. E, aklımıza cezaevleri geldi. Çünkü Türkiye'de 117 bin mahkum var ve e, sadece satranç ve dama oynamalarına izin var Başka bir oyun oynamalarına izin verilmiyor. Evet yani Sonra bu çok için. çok özel izinlerle ancak mümkün olabiliyormuş. Hı hı. Biz yaklaşık 4 ay boyunca Ankara'daki ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğüyle yazıştık. Ve gittik onlara mangalayı anlattık. Onlar da tabii mahkumların ve özellikle ee, cezaevi personelini sosyal iletişimini güçlendirmek... ...bir de kültürümüzde unutulmuş bir değeri tekrar günümüze taşımak adına sağ olsunlar bize yardımcı oldular. E, ve dört e, aylık bu süreçten sonra biz e, Adalet Bakanlığı'na bağlı ilk önce e, İstanbul Maltepe açık cezaevi... ...sonra Maltepe kapalı cezaevi, Ümraniye kapalı cezaevi, Bakırköy kadın ve kız çocuk cezaevlerine gittik... Bu oyunu anlattık, e, ticari bir amaç kütmeden anlattık ve e, oyunumuzu bu e, cezaevlerine bıraktık. Orada ki mahkumlar oynayabilsin diye. Şu anda devam ediliyor mu biliyor musun? Evet ediliyor. Özellikle e, çok olumlu tepkiler aldık. Hı -hı. Oradaki hem e, infaz koruma memurlarından hem mahkumlardan e, çok mutlu olduklarını gördük. yani Keşke görebilseydiniz. Evet. E, çok, sanırım bir de çocuk mahkumlara da bu şansı. Evet evet. Onlar onlar, onlar onlar çok sevindiler özellikle. Ee, çok mutlu oldular. Çok da heyecanla oynadılar oyunu. Ee, tabii ilk geldiklerinde şey yani no, niye çağırdılar bizi? Tamam bir oyunmuş ama çok Hı -hı. cazip bir tarafı yokmuş gibiydi yüzlerindeki falan. ama bir, bir beş dakika sonra oynamaya başladı. Ortam evet, hava değişti. O zaman ilgi duyanların e, oyunu oynamaya başlamadan karar vermemelerini tavsiye edebiliriz. <gülüyor> evet. Bunlar için huzur evlerine gittiğinizi biliyorum. Evet, şu anda hatta e, ikinci bahar huzur evinde e, kalan e, misafirler ile e, 13-15 yaş arasındaki gençleri buluşturduk, mangala oynatıyoruz. Bu da ticari proje değil, tamamen sosyal sorumluluk projesi. E, şu anda oynuyorlar. Evet. Peki sizin bizzat ulaştığınız bu kurumlar ve topluluklar haricinde insanların ilgisi, tepkileri ya da size geri dönüş sağlayan insanlar oldu mu? Oluyor. Hatta işte tanımadığımız Adana'dan geçen bir beyefendi aradı. dedi ki ben dedi işte internetten boynu edindim. şimdi bir tane de sizden dedi almak istiyorum çünkü sahip çıkmak lazım bunları dedi ben dedi arkadaşlarıma hediye edeceğim. ...böyle hiç bilmediğimiz yerlerden telefonla gelip destek mesajları görüyoruz. Biz de 24 saat hem telefonla hem de e-mail yoluyla bize gelen her türlü soruya mutlaka cevap veriyoruz. Evet. Türkiye'de başka bir oyunda herhalde böyle bir durum söz konusu değil. Yani dışarıdan bir oyun aldığınız zaman yani 24 saat arayıp ya da e-mail yoluyla hemen cevap alabileceğiniz... 24 saat olduğunu emin misin? Eminim. <gülüyor> Gece 12'de de arayabiliriz yani. Arayabilirsiniz. Sanırım bu taş oyunları biraz e, bizim kültürümüzde, geleneğimizde ya da Anadolu'da en azından e, olan bir şey. İşte üç taş, dokuz taş ben çok anlamazdım, oynamazdım açıkçası. Ama işte annemizden, kardeşimizden hep gördüğümüz bir şey. E, mangalıyı görünce de onları çağrıştırdı bana. Tabii mangal, mangalı onların çok daha stilize olmuş bir hali. Sizin hani sunumunuzla birlikte daha estetik, daha göze hoş görünen bir e, hali var. E, peki diyelim ki ben mangalı oynamak istiyorum. Karar verdim. Buradan çıkacağım. Ne yapmam gerekir? Kaynak an, olarak ya da topluluk olarak. Şu anda 81 ildeki gençlik merkezlerinde mangala var. ve e, Gençlik merkezlerine gidildiği takdirde e, oradaki arkadaşlar oyunun e, öğretilmesinde ciddi çalışmalar yapıyorlar. Onların sayesinde bu Türkiye'deki ilk mangala e, turnuvası da gerçekleşti. E, yardımcı olacaklardır. Hatta çok da mutlu olacaklardır. Gençlik il müdürlüklerine başvurabilirler. E, bunun haricinde sizin setinize internetten ulaşmak evet, mümkün. Fa farklı üç model var. Üç farklı fiyat alternatifi var. Hı -hı. Ee, bu oyun Türkiye'de üretildi. Ee, kalıcı olsun diye de ahşap ee, malzeme kullanılması. Evet, Ama tabii alternatif zaman içinde farklı farklı versiyonlarını e, çıkartacağız. Herkes ulaşabilecek. Evet. Size e, bir teşekkür borçluyuz sanırım. Bizde hani farklı oyunlar oynayan, oyunlarla ilgilenen konuklar bu oyun işin içinde olan birçok insan genelde bu işi gönüllü olarak ve hem maddi hem manevi anlamda fedakarlık göstererek yapıyorlar. Siz de büyük emek verdiniz. Hani çok eski bir değeri tekrar ortaya çıkardınız. Ee, geldiğin için ve bizimle bunları paylaştığın için çok teşekkür ederim. Ben bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Bu haftalık bu kadar. İyi günler. Oyun içinde Oyun ve şans oyunları hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bar Bey ve Cem Duran